Bölüm 211 Şükür Secdesi Hadis 1160 Sa'd İbni Ebu Vakkas'tan Allah ondan razı olsun rivayetle şöyle demiştir Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıkmış Azvera denilen yere yaklaştığımızda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bineğinden inip, ellerini kaldırarak bir süre dua etti. Sonra secdeye kapandı. Uzun bir süre böylece kaldı. Sonra kalktı, ellerini açıp tekrar bir müddet daha dua etti. Sonra secdeye kapandı. Bunu üç defa tekrarlayarak buyurdu ki, Rabbimden dilekte bulundum ve ümmetim için şefaat niyaz ettim. O da ümmetimin üçte birini bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp, Rabbimden ümmetimi bağışlamasını istedim. O da bana, ümmetimin üçte birini bağışladı. Ben de bunun üzerine, Rabbime şükür secdesine kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp, ümmetim için dilekte bulundum. O da bana, ümmetimin geri kalan üçte birini bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek üzere secdeye kapandım.